Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Yusufan, Uygar Özestem. Herkese günaydın. Bursa'dan Sadık cangülerin kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Rotterdam metrosunda kullanım dışı kalan 44 araç satın alınarak Bursa'ya taşındı diyor kendisi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarıyla kentteki raylı sistem ağını son 5 yılda yaklaşık 2 katına çıkardı. Ancak hat son teknolojiyle hizmete hazır gelmesine rağmen üzerinde çalışacak araçlar içine açılan ihalelerden bir sonuç alınamadı. Belediye Hollanda'dan 33 yıllık ikinci el metro araçları aldı. Bursa'da her gün metro arızası oluyor şimdi. Öğrenciler okullarına, çalışanlar ise işlerine geç kalıyor. Özellikle emek güzergahı üzerinde bu arıza çok oluyor. Üniversite güzergahına iki metro giderken emek güzergahına bir tane gidiyor diyor Güler ve tüm Bursalıları bu durumun düzeltilmesi için kampanyasına desteğe çağırıyor. Bir diğer metro kampanyası da İzmir'den İnci Ege Çiğdem'e ait. Bildiğiniz üzere bisiklet günümüzde artık sadece hobi amaçlı olmaktan çıktı, bir ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlandı. Büyükşehir belediyelerinin de verdiği destekler ve olanaklarla artık İzmir dahil birçok şehirde metrolar kapılarını tüm bisiklet kullanıcılarına açtı. Motorlu araç odaklı ulaşım sistemlerinin kentlere getirdiği sorunların boyutları büyürken İnsan sağlığı ve çevre açısından önemli bir tehdit de haline geldi. Bu sorunların çözümü için özel araçları, alternatif ulaşım sistemlerinin geliştirmesi gerekiyor ve bu noktada işte bisiklet ulaşımı çok faydalı bir çözüm oluşuyor. Metrolarda uzun süredir var olan bisiklet kurallarından bahsetmek istiyorum. Bisikletlerimizi asansör ya da yürüyen merdiven aracılığıyla taşıyamıyoruz. İnsan yoğunluğunun minimum seviyede olduğu durumlarda bunu gerçekleştirmenin dikkatli olunduğu takdirde bir zararın olabileceğini düşünmüyorum. 14 kiloluk bisikletlerimizin yürüyen merdiven ya da asansörlere yayalardan daha az zararının dokunacağının altını çizmek isterim. Eğer bu kullanımının serbest olması bir çözüm değil ise metro duraklarında merdivenlerin sağ köşelerine, Kavuçuklu bisikletlerin tekerleklerinin oturtulabileceği rampalar yerleştirilmesinden yanayım. Böylece tüm bisiklet severler metro ile ulaşımlarını daha sağlıklı hale getirebilirler. Bir bisikleti 30 belki de 50 basama kavaya kaldırıp taşımak çok yorucu bir durum ve bunun için en kısa zamanda bir çözüm beklemekteyiz. Siz de bir imza atarak İzmirli bisikletlilerin hayatını kolaylaştırabilir, daha az karbon salınmasında Pay sahibi olabilirsiniz diyor Çiğdem yetkililere seslerinin duyulması için herkesi bu kampanyaya desteğe çağırıyor. Sakarya'dan Furkan Başarı'nın kampanyasına kulak veriyoruz şimdi de. Tüm metal kutulu içecekler üzerinde topladıklarıyla mikrop yuvası haline geliyor. Temizlik takıntısı olmayan bir insan olsanız bile kutunun üzerinden gelen garip kokular rahatsız edici olabiliyor. Yapılan birçok araştırmada sağlık açısından en tehlikeli yerin kutulu içeceklerin üzeri olduğu ortaya çıkmış. Talep esasında hiç de zor değil. Bazı içeceklerde zaten olan koruyucu folyonun Tüm metal kutulu içeceklerde zorunlu olması diyor başaran. Böylece daha çok ambalaj, daha çok çöp ortaya çıkacağı da bir gerçek yalnız. Belki de en güzeli hiç kutulu içecek almayıp evde doldurduğumuz mataraları kullanmak. Galiba yaşam biçimlerimize ilişkin daha köklü değişiklikler gerekecek bir başka alüminyum folyo, bir başka paketleme yerine. İlkar Yıldız ise İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaparken bir iş makinesi tarafından öldürülen Şule İdil Dere için adalet talep ediyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi Şule İdil Dere. 12 Mayıs 2016 Perşembe gecesi İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı yaya yolunda Kurbağalı Dere'den balçık hafriyatı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonun işlediği cinayete kurban gitti. Şule İdildere 23 yaşındaydı. Yıllardır bitmek bilmeyen kurbağalı dere ıslah çalışması ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yürütülen inşaat çalışmaları yüzünden yaya yolları ve kaldırımlar kullanılmaz hale gelmiş. Kamyonlar, iş makineleri yaya yollarını dahi işgal etmiş. Şule İdildere yaya yolunu araç trafiğini açarak bir tehlike kaynağı haline getirenlerin bu durumu yayalara bildirme yükümlülüklerinin yerine getirmedikleri için ölmüştür. Şule İdildere'nin ölüm nedeni kaza değil, yasaların kendilerine yüklediği yükümlülüklere uygun davranmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dere İslah Çalışması'nı organize eden görevlilerin görevlerine gerektiği gibi yapmamasıdır. Şule İdildere cinayetinin aydınlatılması için yetkilileri göreve davet ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Kurbağalıdere İslah Çalışması için görevlendirilen kişi ve şirketlerin varsa alt işverenlerinin İlgili tüm birimlerin Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın, Çevre ve Çelicilik Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın ve ilgili tüm kurumların anayasanın 74. maddesi gereğince sorularımıza cevap vermesini bekliyoruz, diyor bu kampanyasında. Gelelim Ankara'dan İbrahim Eren Erken'in kampanyasına. Acil Tıp teknisyenlerine dikkat çekiyor. Sağlık Meslek Lisesi'nde öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf acil tıp teknisyenliği öğrencileri stajyer olarak çoğunlukla hastanelerde görev yapıyor ve acil servis dışında yoğun bakım, kanalma gibi ünitelerde çalışıyor. Biz mezun olduğumuzda görevimiz çoğunlukla istasyon ya da acil serviste olacak ve bu süreç içerisinde küçük hastanede çalışan stajyerler olan rotasyonlarda kendi bölümlerimiz dışında her bölümde çalışıyoruz. Biz acil tıp teknisyenliği öğrencileri olarak istasyonlara stajyer alımlarının arttırılmasını ve istasyonlarda vakkaya gitme imkanımızın olmasını istiyoruz demiş. Ve programımıza Amerika'dan başarıya ulaşmış bir kampanyayla noktayı koyalım. University of North Carolina bünyesinde bulunan çocuk kliniğinin adının değiştirilmesini talep ediyordu bu kampanya. Peki bunun nedeni neydi? Niye ad değiştiriliyor? Çünkü kliniğin Donut firması olan Crispy Krem'den reklam almış olması. Bu reklam karşılığında da çocuk hastalıkları kliniğinin adının Crispy Krem Çocuk Sağlığı Merkezi olması. Kampanyada da bu durumun çocukların gözünde özellikle uzak tutmaya çalıştıkları fast food'u daha da sempatikleştirmesine yol açabileceğini belirtiyor. Kısa sürede ülke içinde popülerleşen kampanyayı 15.000'e yakın kişinin İmzalarıyla destek vermesi üniversiteyi de harekete geçirmiş. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada bu anlaşmanın iptal edildiğini ve klinik adının artık sadece çocuk hastalıkları kliniği olarak değiştirileceği belirtildi. Bu kampanyanın adını kamusal binalara vermeye kalkan bütün markalara ve markaların sahipleri şirketlere örnek olmasını diliyoruz. Herhalde bundan en fazla ders çıkartacak olanlar da ülkemizdeki GSM operatörleri olsa gerek. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün de sizlere ülkeden ve Amerika'dan derlediğimiz çocuk sağlığından bireysel hak arayışlarını birçok alandaki vatandaş hareketlerine aktardık. Siz de değişmesini ve iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yani sabah yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi... Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan dostumun Ulgar Özüstü. Açık Radyo program destekçisi olun